Vücut meydana geliyor, sonra bir müddet sonra dağılıyor. Külli şeyin yarışıyla her şeyi asla rücu ediyor. Vücut toprağa dağılıyor, ruh arşa, semaya rücu ediyor. Müminse birinci kat semaya, abi ise ikinci kat semaya. Zahidler, abidler, salihler bunlar iki semaya. Sonra velilerin makamıdır. Kafirlerin ruhu semaya yol verilmez. Oradan onları geri çevirirler. Hele ki kamerde hapsolunurlar onlar. Hapishanede hapsolunurlar yani. Hapis. Üç kısımdır. Söylemeden geçmeyelim. Birisi hükmü yemiş, idamını bekliyor. Bunlar kafirlerdir. Kabirde, alemi berzahda yani. Hükmü yemiş, idamını bekliyor. Çünkü kafirler hesaba çekilmez o kıyamette. Cenab-ı Hak hangi kimseyi hesaba alırsa o bilsin nihayetinde kurtuluşu ahı vardır. Yûrazel mücrimûne biş-şemâ'i fe yuhazzu lin-nâsibel akdâb. Fe beyye e ala rabbike mâ tekezzeven suri rahmân da yüzlerinden bilinir. Onlara hiç hesap sorulmaz kafirlere. Hiç. Tutulur ve cehenneme nara yıkal. Allah hangi kulu hesaba çekerse o da bir iltifattır kuluç. Niçin yaptın derse bilgi kurtulacaksın. Neden yaptın derse kork. Öyle demişler. Geçiyorum. Bu için nedeni seni izan ve terk ediyorum.